Bugünkü programımızın konusu Ali El Asedi radıyallahu anh'tır. Ama ondan önce Kur'an-ı Kerim'le ilgili bazı bölümleri aktarmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim bütünüyle ve birçok tefsiriyle birlikte elimizdedir. Yeter ki biz aktardığımız ayet kelimelerin kerimelerin mana derinliklerine inelim, onu iyi anlayalım ve iyi aktaralım. Koruluktan, katılıktan, kısır söz çatışmalarından kurtulalım. Çok şeylerin değiştiğini hep birlikte göreceğiz. Çünkü Kur'an müminler için hayat düsturu ve gönül şifasıdır. Rabbimizin şu iftah ve buyruklarını birlikte okuyup, Anlamaya çalışalım öncelikle. Resulüm, elbette ki Kur'an'ı sana biz indirdik. Rabbinin hükmüne teslim olup sabret. Allah yolunda olmayan hiçbir günahkara, hiçbir nanköre itaat etme ve boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin ismi celilini zikret. Gönül huzuruyla, teslimiyetle, sevgiyle, haşyetle dolu dolu onu İad Gecenin bir bölümünde ona secde et Gece boyu Rabbini tesbih et İman etmeyen bu nankör kişiler Geçici olarak yaşadıkları dünyayı Ve fani nimetlerini seviyor Onlara kapılıyor Önlerindeki hesap verilecek o dehşet gününü unutuyor Ona sırt dönüyorlar Onları biz yarattık Vücutlarını muazzam bir şekilde donattık. Kemik verdik. Eklem verdik. Kas verdik. Sapa sağlam bir beden verdik. Dilediğimizde de yok eder, yerlerini, benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz bu bir hatırlatma ve bir öğüttür. Artık diriyen ibret alan, kendine gelen... Düşünen Rabbına yol tutar. Sizler ancak Allah'ın dilemesi, izin vermesiyle bir şey isteyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir ve sonsuz hikmet sahibidir. Dilediğini rahmetine dahil eder, zalimlere gelince onlar için elim bir azap vardır.'' Bunlar 76. sure olan İnsan suresinin 23. ayetinden 31. ayeti olan son ayeti kerimeye kadar olan bölümlerdir. Bu ayeti kerimeleri okuyup derin derin düşündükten sonra şunlara kulak verelim. Elif Lam Ra Ey Resul! Bu Rablarının izniyle İnsanları karanlıklardan aydınla, nura, aziz ve sonsuz hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. O Allah ki, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli bir azaba uğrayacak o inkarcılara yasıtlar olsun. Dünya hayatını ve geçici zevklerini, hırslarını, ahirete tercih edenler bütün planlarını dünya hayatına göre yapanlar allah yolundan alıkoymaya çalışanlar hak yoluna sırt çevirenler ve hak dinin eğriliğini isteyenler onu çarpıtıp çirkin göstermeye çalışanlar işte onlar derin bir sapıklık içindedir ne dersiniz bu ayet-i kerimeler bizi yaşadığımız hayatın içinde uyarmıyor, irşat etmiyor, yol göstermiyor mu? Yaşananlarla iç içe miyiz? Çevremizde neler dönüyor farkında mıyız? Rabbimiz bizi hangi konularda uyarıyor biliyor muyuz? Dünya hayatını ve zevklerini ahirete tercih edenler, bütün planlarını, dünya hayatına göre yapanlar, Allah yolundan alıkoymaya çalışanlar, hak yoluna sırt çevirenler ve hak dininin eğriliğini isteyenler, onu çarpıtıp çirkin göstermeye çalışanlar, tasviri kimleri göz önüne getiriyor dersiniz? Bugün insanlar, umutlarını, hayallerini, duygularını, işlerini, birliklerini, sıhhatlerini, iffetlerini, huzurlarını kaybeder hale geldiler. Getirildiler. Biz ne yapmalıyız? Nasıl bir bilgi, üslup ve şuurla hareket etmemiz gerektiğini hala düşünmeyecek miyiz? Ne zaman bütün mümin kardeşler olarak el ele vereceğiz? Ahirete hesap gününe inanmayanlardan, aldırmayanlardan merhamet mi bekliyoruz? Yıkmadan yapmak, ...kırmadan sarmak... ...kaybedilenleri geri getirmek... ...çok daha ciddi bir gayretin... ...çok daha şuurlu bir çalışmanın meyvesidir. İman ağacımız... ...bu meyveyi vermeye... ...hazır olmalıdır. Gönüllere işlenmiş iman... ...salih amel ister... ...azim ister... ...gayret ister... ...sebat ister... ...hakka muhabbet ister... İman nuru kainatı kuşatsın, ismi celal yücelsin, ezan-ı Muhammed'i dalga dalga ufuklar ötesine taşsın arzusu ve şevki ister. Zikri hakimde hak yola seh çekenler olarak tasvir edilenler, eğer hakka giden yolları tıkıyorsa onları açmak, dini eğri, çarpık, yanlış göstermeye çalışıyorlarsa, doğrusunu gözler önüne sermek, çalışmaya meydan vermiyorlarsa, bir yolunu bulmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in irşadına, gönüllere tesirine, bir de yaşanılmış bir misal verelim isterseniz. Ali el-Esedi yol kesen, Kan döken, mal gasp eden, yol emniyeti ihlal eden, dağların, sahraların, ıssız vadilerin, ele avuca sığmaz, güç yetmez, şakisi, haydududur. Verdiği huzursuzluğun, gelip geçeni soyarak ele geçirdiği malın haddi hesabı yoktur. Devlet gücü peşine düşmüş, zulmünden çaresiz kalan halk, birleşerek üzerine gitmiş ama... Her seferinde Ali el Esed'i onlardan kurtulmasını ve dağlarda, sahralarda kaybolmasını bilmiş, işlediği cürümlere yenilerini eklemiştir. Bu kadar vebal, zulüm dolu bir hayat, Ali'ye tevbe kapısını, gönül yumuşaklığını, Rabb'ına dönerek pişmanlığını dile getirmeyi unutturmuş, af ve mağfireti, düşünemez hale gelmişti. Bu kadar mazlumun ahı Mevla'yı bariye isyan nasıl temizlenebilirdi ki? Siyah yağmur bulutlarının yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutan gündüz aydınlığının yokluğundan da istifade ederek her geçen dakika biraz daha ortalığı karanlığa boğduğu yere düşen iri yağmur damlalarının bir araya gelerek dağlardan kayalardan süzülerek vadilerde ırmaklar meydana getirdiği bir vakitte Ali el Esedi de yeni avını takip ediyordu. Bu ısı sahrada yük hayvanlarıyla birlikte yalnız yol alan bu av onun için çok kolay bir lokmaydı. Yağmur ve karanlıkta daha fazla yol alamayacağını anlayan yolcu, ortalık tamamen kararmadan bir mağara bulmuş, binekleri içinde uygun bir yer ayarlayarak tutuşturduğu ateşle kurumaya ve ısınmaya çalışmıştı. Dışarıda yağan yağmurun, içeride çıtırlayan ateşin sesini bir müddet dinledikten sonra, Allah kelamını kendine dost edinmiş... ...bu ıssız dünya parçasında... ...onun arkadaşlığına sığınmış... ...okuyordu. Ey günah işleyerek nefsine zulmeden kullarım... ...Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affetmeye kadirdir. O sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir. Size azap gelip çatmadan... Rabbınıza yönelin ona teslim olun sonra yardımcı bulamaz çaresizlik içerisinde kıvranırsınız ansızın gelen azapla yüz yüze gelmeden Rabbınızdan size indirilenin en güzeline Kur'an'a tabi olun nefis yazıklar olsun bana Allah'a karşı azgınlık içinde oldum hak ve hakikatla alay edenlerden onu hafife alanlardandım diyeceğiniz ve pişmanlıkla kıvranacağınız günden sakının. Zümer suresi 53 ve 56. ayeti kelimeleri duyan Ali el Esed'i mağaradan içeri girmiş, hançerini sıyırmış ama duyduklarıyla sanki yerine çivilenmiş donmuştu. Dinledi, dinledi, sonra ilerledi. Kendine doğru gelirken yolcu onu görmüş ve korkuyla yerinden fırlamıştı. Ünü her yeri tutan dağların şakisi Ali el Esedi karşısındaydı. Onu tanıyordu, çaresizdi, kimsesizdi. İliklerine kadar ürpermiş, düşünceleri bile donmuştu. Ama kendine doğru ilerleyen Ali el Esedi, her zamanki Ali el Esedi'ye pek benzemiyordu. Parmakları elindeki hançeri sıkıca kavramıyordu. Bütün kasları yay gibi gerilmemişti. O gün avının üzerine atlayacak bir parsa da benzemiyordu. Yavaş yavaş parmakları çözüldü. Hançeri yere düşüşü bir anda sessizliği bozdu. Ali Elisedi'nin gözleri dolu dolu olmuştu. Yolcuya yalvarmaya başladı. ''Anam babam sana feda olsun, ne olur?'' Bir daha oku dedi. Yolcu onun duygularını ve ne istediğini anlamıştı. Korkuları dağılmaya başladı. Kendini toparladı ve okudu. Ey günah işleyerek nefsine zulüm eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affetmeye kadirdir. O sonsuz rahmet ve mağfiret sahibidir. Ali el-Esedi ''Kurbanın olayım bir daha oku'' dedi. Tekrar tekrar okudu. Kalbi yumuşamış, ümitle dolu dolu olmuş Ali el-Esedi artık Medine yollarındaydı. Yeni arkadaş olduğu yolcunun tavsiyesiyle gusül abdesti alacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine varacak, sabah namazını orada eda edecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda tevbe edip, Rabbinden mağfiret dileyecek, ortalık tam aydınlanıp, insanlar kendisini tanımadan, Ebu Hureyre radıyallahu anhı bulacaktı. Devir, Emevi hilafeti devriydi. Ebu Hureyre radıyallahu anhı, henüz hayattaydı. Ona tevbe ederek geldiğini söyleyecek, ve, yardımını isteyecekti, öyle de oldu. Ortalık aydınlanmaya başlayınca insanlar onu tanıyor, fısıldaşmalar, uçuşan haberler ve garip bir hareketliliğin peşinden çevresinde şaşkın ve öfkeli halkalar oluşmaya başlıyor. Dağların, sahraların yırtıcı parsı Ebu Hureyre radıyallahu anha teslim olmuştu. Onun koruması altındaydı o ne derse yapıyor ve onu dinliyordu. Ebu Hurayra diyallahu an toplanan insanların Ali'ye saldırısına mani oluyor, tevbe ederek geldiğini söylüyor, ele geçmeden tevbe ederek gelip teslim olanın hükmünü hatırlatıyor ve ancak ele geçmeden kendisi tevbe ederek teslim olanlar hariç bilesiniz ki Allah gafurdur, çok bağışlayıcıdır, rahimdir.'' ...çok merhametlidir... ...ayetini okuyordu. Daha sonra... ...Medine valisine çıkılıyor ve... ...Ali el-Esedi'nin müminler arasında... ...serbest yaşamasına izin veriliyor... ...ve affediliyordu. Artık sevinçliydi. Mümin kardeşleriyle birlikte... ...aynı saflarda namaz kılacak... ...sokaklarda müminlerle selamlaşacak... ...onlarla acı ve tatlıyı... ...sevinç ve kederi paylaşacaktı. Artık... Dağlarda yapayalnız dolaşmayacak, her soygunun ardından içini kemiren duygularla uğraşmayacak, hançerini, kılıcını sıyırınca gaz ve zulüm için sıyırmayacak, Allah yolunda, dini mübin uğrunda cihad için sallayacak, mücahitlerle omuz omuza hak yolda savaşacaktı. Ömrünü ne kadar boşa harcamıştı, Mevla'ya yönelmek ne kadar güzeldi. Ali el-Esebi'yi daha sonraki yıllarda dünyanın maddi açıdan en güçlü ordusuna sahip olan Bizans'ta yapılan Deniz Savaşı'nda görüyoruz. Geminin güvertesinde yay gibi gerilmiş yaklaşan Bizans gemisini bekliyor. Daha fazla sabredemeyen Ali henüz gemiler birbirine rampalanmadan düşman gemisine atlıyor, önüne kattığı Bizans askerleri geminin öbür ucuna kadar sürüklüyordu. Bütün askerler tek tarafa yığılınca gemi alabora oluyor, içindekilerle birlikte sularda kayboluyordu. Ali el Esedi. Ali el Esedi bir gemi dolusu Bizanslıyı sulara gömerek deniz şehitliği rütbesine eriyordu. Ona ve diğer bütün şehitlere Selam olsun. Saad bin Revia radıyallahu an, Medineli Ensar'dan ve Hazretli. Hicret sonrası Abdurrahman'la kardeş ilan edilen aziz sahabi, iki hicretli Abdurrahman bin Avı baharına basmış, dünyalık adına nehsi varsa ortaya koymuş ve gönül huzuruyla kardeşine bunların yarısı senindir. Gönlünü hangilerini arzu ediyorsa alabilirsin demişti. Abdurrahman radıyallahu an onun bu fedakarlığı ve içtenliğiyle gerçekten duygulanıyor... ...aynı samimiyetle kardeşine şu cevabı veriyordu. ''Allah ehlini ve malının sana mübarek kılsın. Sen bana çarşının yolunu göster.'' diyordu. Abdurrahman radıyallahu an bu din kardeşine, bu misafirperver dostuna dualar ediyor, bereket niyaz ediyor... ...kardeşliğinin kendisine yeteceğini ifade ediyor... ...kısa zamanda pazar yerini öğreniyor... ...alıyor, satıyor, kazanıyor... ...sermaye artırıp biriktiriyordu... ...hatta düğün yapıp evleniyordu. Sonra ne oldu dersiniz? Tarih sayfalarını biraz hızlıca karıştıralım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...irtihalinden sonraydı. Günlerden bir gün... Medine sokakları çarkalanıyordu. Her taraf cıvıl cıvıl olmuştu. Koşan çocuklar, sokağa dökülen insanlar ve hepsini bastıran deve çığlıkları kalabalık ve gürültü her saniye biraz daha artıyor. Sanki Medine'de yer yerinden oynuyordu. Ayşe validemi radıyallahu anha merakla evinin önünden geçen birine soruyor. Bu gürültüler nedir? ...Abdurrahman bin Afın ...700 develik bir kervanı... ...buday, un... ...gıda maddesiyle yüklü olarak... ...Medine'ye giriyordu. Bu sıcak, kurak ve... ...ekimin çok az olduğu ülkede... ...en kıymetli ticaret mallarıydı. Bu rakam... ...Abdurrahman radıyallahu anh'ın... ...ticaretinin... ...nereden nereye vardığını gösteren... ...küçük bir rakam... ...dahası var. Ancak... Bu rakamlara dalıp gitmeden, biz onu biraz daha yakından tanımak için, Ayşe Validemize ve gelişen olaylara kulak verelim. Ayşe Validemiz, gelen kervanın Abdurrahman radıyallahu anha ait olduğunu öğrenince, şöyle demişti. Allah, dünya hayatında onu, ona verdiklerini mübarek kılsın. Ahiret hayatında bahşedeceği sevabı çok daha bol eylesin. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Abdurrahman bin Av cennette sevincinden emekleyerek girecektir buyurduğunu duydum demiştim. Ayşe validemizden bu güzel sözleri duyan kişi vakit geçirmeden haberi Abdurrahman'a ulaştırmıştı. Sırtlarındaki yükleriyle sahralar aşan ve belde-i e ulaşan ve belde-i e sokaklarını coşkuyla dolduran develer henüz çökmemişlerdi. Abdurrahman radıyallahu an Ayşe validemizin sözlerini duyar duymaz, Hane-i Saadet'e doğru uçarcasına yol almaya başladı. Müjdenin tesiriyle dolu dolu olmuştu. Hane-i Saadet'e varıp, Ayşe validemizi görür görmez sordu. ''Anne bunu Allah Resulünden sen mi duydun?'' dedi. Hazreti Ayşe validemiz ''Evet'' buyurdular. Sevincinden uçmuştu. Kabına sığmıyordu. O sevinç dalgası içinde imkan bulursam, gücüm yeterse koşarak ayakta da gireceğim'' dedi. Sonra haykırırcasına sözlerini tekrar etti. Şahit olan ne? Bu kervan bütün devreliyle develerin sırtındaki yükleriyle, semerleri, çuvalları, yularlarıyla her şeyi Allah yoluna fedadır. Hayalleri bile süsleyecek bu 700 develi kervanı Allah rızası için bir anda vermişti bile Abdurrahman bin Afra diye Allahu an. Bu kadar zengin, bu kadar cömert, bu kadar samimi ve bu kadar Fedakar. O İslam'la şereflenen ilk sekiz kişiden, cennetle müjdelenen on aziz sahabiden birisidir. O, ilim, ifan dolu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Medine'yi i Münevvere'de fetva veren birkaç kişiden birisidir. O, Mevla'nın kendisine bir engin zenginliğe rağmen, Dünyalık imtihanını en iyi verenlerdendir. İslam'dan önceki adı Abdü Amr yani Amr'ın kulu. İslam'la şereflendikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Abdurrahman yani Rahman'ın kulu olarak çağırmaya başlamıştı. Artık ismi Abdurrahman'dı. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh uzun boylu, iri yapılı, beyaz, hafif buğdaya çalan, güzel simalı, avuçları geniş, parmakları kalın, ince tenli, yaşlılık yıllarında da pek değişmeyen bir insandı. O, İslam'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Darül Erkam'a davet merkezi edinmeden önce İslam'a girmişti. İslam'a girişi, Ebu Bekir-i iki gün sonraydı. İlk müminlerden, ilk sebat erlerinden, fedakarlıklardan ve çilekeşlerden birisiydi. Allah yolunda ilk erlerin çektiğini o da çekmiş, onlar sebat etmiş, o da dayanmış, onlar katlanmış, o da sabır ve metanetin, Allah yolunu tasdikin en güzel misallerini vermişti. İşkenceler ve baskılar artınca Allah Resulü'nün izniyle Habeşistan'a hicret etmişti. Oradan döndükten sonra da Medine'ye ilk hicret eden müminlerden olmuştu. Böylece iki hicretli diye anılanlar arasında o da yerini almıştı. Evet, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, İki hicretlilerdendi, Bedir aslanlarındandı, cihadın hakkını verenlerdendi. Bedir gazvesinde Allah düşmanlarından, Teymoğullarından Ümeyr bin Osman'ı onun yere serdiği nakledilir. Nice ayakların kaydığı Uhud gününde yere sağlam basanlardan ve sebat edenlerden birisiydi Abdurrahman bin Avf. Durmamış, sarsılmamış, geri adım atmamış, düşmana geçit vermemişti. Savaş bittiğinde vücudunda yirmenin üzerinde yara vardı. Bu yaralardan bir kısmı el girecek kadar geniş ve derindi. Uğruna cihad ettiği Rabb'i yaşamasını murat etmişti. Ancak yaraları derinizler bırakmıştı. Artık bir ayağı da aksıyordu. O, yaşadığı günlerce her cihat meydanında vardı ve cihatın hakkını verenlerdendi. Beni Mustalik gazbesinde, Mustalik oğullarının kendisine çok güvendiği meşhur silahşör, Ahmer'i Abdurrahman bin av yere sermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onu Benikel üzerine göndermek için hazırladığı seriyenin başında cihada gönderiyordu. Sarığını başına kendi elleriyle sarmış, sarığın arkasını dört parmak kadar omuzları arasına sarkıtmış, ''Avf böyle sarık sar.'' buyurmuştu. Sonra Bilal'e dönerek sancağı ona vermesini emretmiş, sancak teslim edilip uğurlanırken Hamdü Sena'a, ve salatü selamdan sonra cihadın temel prensiplerini kendisine şu sözlerle hatırlatmıştı. Af oğlu, sancağa teslim al. Allah yolunda bir bütün olarak cihad edin. Allah'ı inkar edenlere karşı omuz omuza savaşın. Alınan ganimetlerde herkesin hakkını gözetin. Kimseye ihanet etmeyin. Gadredenlerden olmayın. ''Savaş prensipleri dışına çıkmayın. Mert olun. İnsanlara işkence etmeyin. Ağız, burun, kulak kesicilerden olmayın. Çocuk öldürmeyin. Bu sizler için Allah'ın ahdidir. Resulullah'ın siretidir.'' buyurdular. Abdurrahman sancağı alıyor, birliğinin başında onun nazlı sallanışını esen yerlere terk ederek Medine-i Münevvere'yi geride bırakıyordu. Sahralarda yol alarak Bizans'ın güney hudut boylarında yer alan Dûmetül Cendel'e geliyordu. Abdurrahman radıyallahu an Benikel kabilesini İslam'a çağırıyor, kabul görünce kendileriyle anlaşma yapıyor, bir müddet onlarla kalıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana zafer nasip ederse ileri gelenlerinden birinin veya krallarının kızıyla evlen tavsiyesinde bulunmuştu. O da Asbab'ın Salebe'nin kızı Tümadır ile evleniyor. Bizans hudut boylarında yer alan bu insanlarla yakın bağ kuruyordu. Fıkıh ilminde derin bilgi sahibi oğlu Ebu Seleme bu evlilikten dünyaya gelmişti. Ancak Abdurrahman'ın bütün bu fedakarlıkları, yiğitlikleri, azm ve gayretleri yanında asıl dikkat çeken yönü onun malıyla yaptığı cihattı. Canıyla yaptığı cihatla malıyla yaptığı cihat kıyas edildiğinde malıyla cihadı çok daha dikkat çekiciydi. Onun bu yönü akıllara durgunluk verecek, hayranlıkları celbedecek, dünya durdukça unutulmayacak, iade edilecek boyutlardaydı. İşte size birkaç misal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik hazırlıyor. Müminlere Allah yolunda infak edin, birlik yola çıkarıyorum buyuruyordu. Onun çağrısını duyan Abdurrahman radıyallahu an evini yolunu tutuyor. Bütün parası 4000 dinar. Derhal 2000'ini alarak geliyor ve Allah Resulüne sunuyor. Bu o gün için büyük bir rakamdı. Allah Resulü sevinmiş ve şaşırmıştı. Abdurrahman radıyallahu an Ya Resulallah, dört binim vardı, iki binini Rabbıma borç verdim, iki binini de aileme nafaka bıraktım dedi ve Resulullah'ın Allah verdiğini de mübarek kılsın, ailen için elde tuttuğunu da duasına nail oldu. Birlik Abdurrahman'ın infakıyla yola çıkıverdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazbesine hazırlanıyor, sıcaklığın ortalığı kavurduğu, az olan meyvelerin olmaya yüz tuttuğu günlerdir. Yol uzun, düşman, kalabalık, artık İslam toprakları Bizans'ın güneye sarkan topraklarıyla huduttur. Hareket, dünyanın iki dev imparatorluğundan birine karşı. Bizans orduları eğitimli, silahları bir ordunun bütün ihtiyaçları düşünülerek... ...hazırlanmış silahlardır. Savaşa çıkacak nefer kadar... ...savaş hazırlıkları için... ...mala ihtiyaç vardır. Zor şartlar içinde hazırlanan... ...bu orduya da... ...Cejül Üsra yani... ...zorluk ordusu adı verilmiştir. Bir taraftan gönlüne iman... ...tam yerleşme, yerleşemeyenlerden... sıcağa kıtlığı bahane edenler... ...meyvelerini öne sürenler... ...akla gelmedik bahaneler... ...sıralayanlar görülürken... Birçok sahabide cihad ordusuna katılmak için binek bulamamanın burukluğunu yaşıyordu. Gözleri yaşlı, boynu bükük geri dönenler oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imkanı olan mümin gönülleri Allah yolunda infaka çağırmıştı. Fedakarlıklar birbirini takip ediyor. Gelen altınlar, gümüşler, silahlar, atlar, develer Allah yolunda infakın en güzel örneklerini sergiliyor. Gönüllere, coşkunluk veriyordu. Osman radıyallahu an bin dinar bağışlamıştı. Abdurrahman bin altı radıyallahu an malıyla cihada katılanların en önde gelenleri arasında yer aldı. 200 ukiyelik altın getirmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslim etmişti. Hazreti Ömer ailesine bir şey bırakmadığı için onun hata ettiği kanaatindeydi. Efendimiz soruyordu Abdurrahman Ailene bir şey bıraktın mı? Evet, verdiğimden daha çoğunu ve daha güzelini bıraktım. Ne kadar bıraktın? Allah'ın ve Resulü'nün vaad ettiği rızkı, hayrı ve ecri bıraktım dedi. Zorluk ordusunda onun 200 ukya altını vardı da kendisi yok muydu? O cihat meydanından geri durmazdı can ve mal cihadının en güzel örneklerini verenlerden biriydi. Tebük'te karargahta bulunduğu bir günün seher vaktiydi. Allah Resulü bir grupla karargahtan ayrılmıştı. Çevre taranıyordu. Namaz vakti gecikmiş, Resulullah'ın güneş doğup vakit çıkmadan dönmeyeceği kanaati belirmişti. İmamete Abdurrahman'a geçirdiler ve namaza durdular. Birinci rekat tamamlanmıştı ki, Allah Resulü gelerek Abdurrahman'a uydu ve onun imametinde namazını eda etti. Bu Abdurrahman için büyük bir nimetti. Kainatın efendisi, Enbiya'nın imamı, iki cihan serveri ona uyarak namaz kılmıştı. Rabbı onu mükafatlandırmıştı. Bu nimet bir de hastalık günlerinde Ebu Bekir radıyallahu anh'a nasip oluyordu. O bu tatlı hatırayı asla unutmayacak. Muaz bin Cebel bütün ayet kelimeleri kerimeleri zapta geçiren, titizlikle hem hayatında hem de yazılı olarak koruyanlardandır. Keskin zekası ve öğretme kabiliyeti herkesçe bilinmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı dört kişiden öğreniniz. Abdullah bin Mesud, Ebu Zeyfe'nin azatlısı Salim, Ubey bin Kâb ve Muaz bin Cebel. Yine Allah Resulü onun için bir başka hadisi şeriflerinde, ümmetimin helal ve haram konusunda en iyi bilgi sahibi olanı Muaz bin Cebel'dir buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu niteliklerle zikrettiği aziz sahabiyi biraz daha yakından tanıyalım. Muaz radıyallahu an sahabilerin en tanınanlarından en sevilenlerindendir. Hazreçlidir. Uzunca boylu, çok güzel simalı, kıvırcık saçlı, iri sürmeli gözlü, parlak dişli, güler yüzlü, Tatlı, sözlü bir gençti. Kâb Malik onun için çok güzel bir gençti. Sıcakkanlı, herkesin yakınlık duyduğu, insanlara karşı hoş tavırlı biriydi. Kabilesinin en hayırlı gençlerindendi demiştir. Vakidi ise o erkeklerin en güzellerindendi diye Mevla'nın ona verdiği güzelliğe dikkat çekmiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu an gençliğinin taze baharındayken, Musa bin Umer'in davetiyle ikinci Akabe biatında yer almış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle musafahlaşma şerefine ulaşmış, Akabe'de ona biat etmişti. Medine'ye dönünce, gençliğinin de verdiği ataklıkla, akranı olan gençlerle Medine'de bulunan putları kırmak için küçük bir, ekip kurmuştu. Putların yer aldığı köşeleri tespit ediyorlar, uygun bir zamanda içeriye sızarak onları alıp ya parçalıyorlar, ya kör bir kuyuya veya vadilerin birine fırlatıp atıyorlardı. Bu genç gönüllüler, genellikle o evden bir genci de saflarına kazanırlar, evdeki putları köşelerinden ona söktürür, sonra götürerek yapacaklarını yaparlardı. Sonraki yıllarda Onların yaptıkları tebessümle karışık tatlı hatıralar olarak anılacaktı. Selemoğulları eşrafından, Medine'nin ileriye gelenlerinden Amr bir camu, gençliğin ilk basamaklarında olan bu delikanlıların gayretlerinin bir neticesi olarak, putunu bir kuyunun içinde bir köpek leşiyle bırakılmış olarak bulmuş ve böylece İslam'a yönelmiştir. Kutunu evden alanlar arasında kendi oğlu olan Muaz'da vardır. Muaz bin Cebel'le aynı adı taşıyan bu delikanlı, İslam'ın gerçek fedailerinden birisidir. Amr bin Camu İslam'la şeref bulduktan sonra, büyük hizmetleri olmuş, bütün kalbiyle hakka bağlanmış ve Uhud'da şehit düşmüştür. Onu Uhud'da, cihat meydanında tek ayağı üzerinde sekerek dövüşürken görenler unutamamışlardır. Muaz radıyallahu an ve arkadaş grubunun bu put temizleme gayretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederek Medine'ye gelinceye kadar devam etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelince bir gölge gibi onun peşinden ayrılmaz olmuşlardır. Allah kelamını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyor, şer'i bilgilerin, hükümlerin bütün inceliklerini alimler alimi kainatın efendisi iki cihan güneşinden öğreniyorlardı. Bu gayretlerin ve ısrarın neticesi olarak en iyi Kur'an bilenlerden ...ve en iyi fıkıh bilgisine sahip olanlardan olmuştu. Genç yaşında gösterdiği müthiş gayreti, keskin zekası, güzel ahlakı, güzel konuşması, engin cömertliğiyle gönülleri fethediyordu. Onunla ilgili övgü cümleleri alt alta sıralanırsa, epey bir yekün tutacağını zannediyorum. İsterseniz onu hayırla yad etmek için birkaç örnek zikredelim. Önce Hazreti Ömer'e kulak verelim. O kadınlar muaz gibisini doğurmaktan acizdir. Muaz olmasa Ömer helak olurdu buyurmuştur. Ömer radıyallahu an onunla istişare eder, onun bilgi ve zekasından istifade eder ve onu gerçekten takdir ederdi. Değişik bir ağızdan dinleyelim. Anlatan Yezid bin Kutayb. Huvuz'ta camiye girdim. İçeride kıvırcık saçlı bir genç vardı. İnsanlar çevresine toplanmışlardı. Konuştukça sanki ağzından nur çıkıyor, inciler dökülüyordu. Kim bu diye sordum. Muaz bin Cebel'dir dediler. Yemen asıllı Ebu Müslim el-Havlani şöyle anlatır. Şam camine geldim. İçeride bir ilim halkası kurulmuştu. Genellikle bu halka Allah Resulü'nün ileri yaşlardaki sahabileri talafından oluşturulmuştu. İlmi müzakere yapıyorlardı. İçlerinde kara kaşlı, sürmeli gözlü, dişleri son derece parlak ve berrak olan bir genç vardı. Halkada bulunan sahabiler bir konuda görüş ayrılığına düştükçe ona soruyorlar, çözümü o getiriyor, son sözü o söylüyordu. Yanımda oturanlara sordum, bu kimdir dedim, Muaz bin Cebel'dir dediler. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün gazbelere katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden sonra onu sahabenin en alimlerinden fıkıh ilminde hayranlık çelip edecek derecede derin bilgi ve mevhibe sahibi Abdullah bin Mesut'la kardeş ilan etmişti. İlim, irfan yüklü kardeşe, ilim, irfan yüklü kardeş. Bu kardeşlikte alimlerin görüş birliği vardır. Ancak kaynaklarda onun Cafer hazretleriyle de kardeş ilan edildiği yer almaktadır. Bilindiği gibi Cafer radıyallahu an Habeşistan'dan Hayber'in fethi tamamlandığı sırada gelmişti. Bu kardeşlik ancak Hayber'in fethinden sonra olabilir. Bu yıllarda gelen ganimetler ve genişleyen imkanlarla muhacirlerin çoğu muhtaç durumdan kurtulmuştu. Dolayısıyla Cafer radıyallahu anh'la kardeşliği ikinci bir kardeşlik olabilir diye düşünüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in İslam'a teslimiyetinden sonra onu Yemen'e, Yemen'in en güzel bölgelerinden biri olan Cennet bölgesine gönderdi. Onlara Kur'an okutacak, İslam'ı öğretecek, İslam'ın hükümlerini uygulayacaktı. Orada hakimlik görevini üstlenecek, aralarında çıkan problemleri İslami hükümlere göre çözecek, insanların İslam huzuruyla yaşamasını temin edecekti. Yine emrindeki görevlilerle zekatları toplayacak, verilmesi gereken yerlere de dağıtacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderirken Yemenlilere yazdığı mektupta size asabımın en hayırlılarından birini gönderiyorum buyuruyordu. Bu Muaz radıyallahu an için ne güzel tezkiyeydi. Muaz hazretlerinin Yemen'e gönderilişi İbretlerle doludur. Herkesin sevdiği bu güler yüzlü, Yumuşak huylu, içten ve sevimli, Candan delikanlı, Hiç de tutumlu değildi. Elinde ne varsa yoksa çevresindekilere verir, Kendisinden bir şey isteyen ise, Asla boş çevirmezdi. Aziz kardeşi Abdullah bin Mesud, Onun için, Muazı İbrahim aleyhisselama, Halilurrahman'a benzetirdik der. Durum böyle olunca da elinde bir şey tutamaz, sık sık borçlanırdı. İslam hukukunda iflas hükümlerini okuyan biri mutlaka onun adıyla karşılaşacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gitmeden önce onun iflasını ilan etmiş, mallarını satarak elde edilen parayı alacaklılarına, Alacakları oranında dağıtmıştı, iflas eden biri için hukuken yapılacak buydu. Bu yolculukla ilgili yine kaynaklarımızda sık sık karşılaştığımız karşılıklı bir konuşma vardır. Konuşma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Muaz bin Cebel arasında geçmiştir. Resulullah, ey Muaz neyle hükmedeceksin? buyurmuş, o da Allah'ın kitabında olanla diye cevap vermiştir. Yine, Allah'ın kitabında bulamazsan denildiğinde Resulullah'ın sünnetinde olanla demiştir. Onda da bulamazsan ey Muaz denildiğinde, ictihat eder, İslam'a en uygun bulduğumla hükmederim, çaresiz kalmam buyurmuşlardır. Böylece, Allah ve Resulü'nün hükmüne en uygun olanı bulmaya, Allah ve Resulü'nün rızasını gözeterek, onların rızasına en uygun hükmü vermeye çalışacağını, bir mümin olarak çaresizlik emaresi göstermeyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah'ın elçisini Resulullah'ın sevdiği konuda muvaffak kılan Rabbim'a, Hamd ederim buyurmuşlardır. Yemen'e gidecek ekip hazırlanmıştır. Ekip Muaz'ın emirliğinde Medine'den ayrılmaya başlamıştır. Allah Resulü de bu hidayet ve irşat kervanıyla birlikte yürüyordu. Yürüdü, yürüdü. Sanki Muaz radıyallahu anla birlikte bulunma süresini uzatmak istiyordu tahmin edilebilecek mesafeden daha çok yürüdü. Sonra Muaz'a son tavsiyelerde bulundu. Ancak bu tavsiyelerde değişik işaretler vardı. Ey Muaz! Olabilir ki bu yıldan sonra bir daha beni göremezsin. Belki mezcidime, kabrime uğrarsın dedi. Zaten Resulullah'tan ayrılma duygusuyla içi dolu olan Muaz, Bunları duyunca gözyaşlarını tutamadı. O ağlıyordu, diğer müminler de ağlıyorlardı. Sonra kafi, kafile uzaklaştı. Uzaklaştı ve ufukta kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri elbette ayrılık sırasında uğurlama sözlerinden değildi. Bu saatten sonra Muaz'ın o güzel gözleri bir daha kainatın efendisini göremedi. Resulullah'ın vefatından sonra halife, onun sadık dostu Ebubekir radıyallahu anh olmuştu. Muaz radıyallahu anh, onun da arzusuyla Yemen'deki görevine devam etti, daha sonra Medine'ye döndü. Yıllar sonra Medine'ye dönen ve Allah Resulü'nün kabrı başına gelen Muaz, elbette ki gözyaşlarına hakim olamayacak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kendisini uğurlarken söylediği son sözleri asla unutmayacaktı. Hazreti Ömer radıyallahu an hilafeti devrinde Muaz'ı Kilaboğullarına gönderdi. Devlet hazinesinden ödenmesi gereken paraları ödeyecek, verilmesi gereken malları verecek, zenginlerden alınan zekatlar fakirlere ve muhtaçlara dağıtılacaktı. Muaz, üzerine aldığı görevi en güzel şekilde yapıyor, gönüller ederek tatlı hatıralarla geri dönüyordu. Geri döndüğünde dünya malı olarak sadece omuzuna attığı şalı vardı. Bu şal zaten giderken de vardı. Onu boynunu tozlardan ve güneşten korumak için kullanırdı. Hanımı dayanamadı, sordu. Böyle bir vazife üstlenenler, görevi tamamlayıp dönenler, belli bir ücret alırlar. Evlerine de hediye getirirler. ''Hediyen nerede?'' dedi. Muaz radıyallahu an cevap verdi. ''Benimle birlikte çok uyanık bir murakıp vardı. Her verdiğimi, aldığımı hesap ediyordu.'' dedi. Hanımı kızmıştı. ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyde sana güvenirdi. Ebu Bekir de öyle. Ömer geldi, seninle birlikte murakıp mı gönderiyor? Her yaptığını takip mi ettiriyor?'' Söz Hazreti Ömer'in hanımına, ondan da Hazreti Ömer'e ulaştı. Hazreti Ömer hem kırılmış, hem de kızmıştı. Muaz'dan böyle bir şey beklemiyordu. Çağırıp sordu. Ben mi seninle murakıp gönderiyorum? Ben mi bütün yaptıklarını takip ettiriyorum? Dedi. Ancak Muaz'dan duyduğu kelimeler, bütün öfkesini, kırgınlığını aldı, götürdü. Ey müminlerin emiri! ''Hanıma özür olarak öne sürebilecek ancak bunu bulabildim.'' dedi. Hazret Ömer, onun bu sözlerle neyi kastettiğini anlamıştı. Muaz, kendisi için hiçbir şey almadan dönmüştü. Eve dönünce, beklenti içinde olan hanımanın sorusu, Muaz'ın cevabı gözünde canlandı. Öfkeli Ömer gülmeye başladı. Sonra Muaz'a uygun bir şeyler vererek, ''Git, bununla gönlünü al.'' buyurdu. Daha sonraki günlerde... Ömer Radiyallahu an onu daha uzunca bir görevle Filistin'e gönderdi. İlim irfan kaynağı olarak Yemen'de olduğu gibi bu yeni fethedilen diyarda Kur'an öğretmek, Allah'ın hükümlerini öğretmek ve yaşatmak için Filistin'e gitti. Filistin'e gitti Şam fatihi güzel insan Ebu Ubeyde bin Cerrah Radiyallahu an'ın yanına vardı. Artık bu yeni diyarda yaşıyor, nasıl Müslümanca yaşanacağını öğretiyor, irşad ediyor, eğitiyor, güzel konuşmalarla gönülleri fethediyordu. Onu dinleyenlerin anlattığı gibi ağızdan nur, hidayet pınarı çıkıyordu. Ebu Beyde radıyallahu anh, bölgeyi kasıp kavurmaya başlayan vebaya yakalanıp hayata göz yumarken komutayı ona devrediyordu. Ancak bu aziz sahabi de aynı yılın içinde vebaya yakalanıp yatağa düştü. Dünyadan ayrılık saati yaklaşınca kıbleye yöneldi. Dudaklarından şu beyitler dökülüyordu. Merhaba. Ölüme merhaba. Uzunca bir ayrılıktan sonra gelip kapımızı çalan ziyaretçiye merhaba. Şevkle gelen sevgiliye merhaba. Sonra gözlerini semaya kaldırarak şöyle dua etti. Allah'ım sen benim dünya sevgimi olmadığını, ağaçlar dikip bahçeler edinerek, arklar kazıp, sular akıtarak, dünyada kalma süresini uzatmak arzusunda olmadığımı biliyorsun. İlmi olan susuzluğu, akan saatleri değerlendirmek, zikir halkalarında ilim ehliyle diz dize olabilmek için, dünyada yaşadığımı da biliyorsun. Allah'ım, canımı mümin bir canın, en iyi kabul ediliş şekliyle kabul et. Canımı böyle teslim al dedi. Sonra vatandan, aileden, akrabadan uzakta dini mübine öğretmek, tebliğ etmek için gittiği yerde ruhunu teslim etti. Henüz yaşı gencecikti. O, bu kısa ömre çok büyük hizmetler sığdırmış, herkese hayran bırakan bir ilim rütbesine sahip olmuş, böylece de Rab buna